varmış, biri yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde bir kelle olan varmış. İhtiyar ve yoksul annesi bu biricik oğlunu "Keloğum, kelleş oğlum." diye severmiş. Günlerden bir gün kelle olan annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş. "Belki birkaç balık yakalarım, anacığımı pişirir yeriz. Aç karnımızı doyururuz." diye düşünüyormuş. Irmağın kenarına gelip oltasını salmış Öğleye doğru kocaman bir balık tutmuş Pulları gümüş gibi parlak Gözleri cam gibi aydınlık Güzel mi güzel bir balıkmış bu Keloğlan balığın pullarını kazımış, Karnını yarıp temizlemek istemiş Bir de ne görsün Balığın karnının içinde kocaman bir tas durmuyor mu Keloğlan bir sevinmiş bir sevinmiş ki sormayın ''Hem balığı götürürüm anama hem tası'' demiş. Tası suyla doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan boşalttığı sular altın olarak akıyormuş yere. Keloğlan çok şaşırmış. Birkaç kere daha denemiş. Hep altın akıyormuş tastan. ''Bu sihirli bir tas galiba. Hemen anneme haber vereyim.'' demiş. Evlerine koşmuş. Sihirli tasa küpler dolusu suyu doldurup doldurup boşaltmış Suyu boşalan küplere de altınları biriktirmiş Artık ülke hükümdarı bile onun yanında fakir sayılırmış olan günlerden sonra büyük bir saray yaptırıp oraya taşınmış Kendisine hizmetçiler tutmuş Sevdiği ve istediği her şeyi alıyor En güzel yemekleri yormuş Sonunda altınlarının çokluğu onu şımartmaya başlamış Gereksiz masraflara, lüzumsuz harcamalara girişmiş. ''Oğlum bu işin sonu kötü olabilir.'' diye öğüt vermeye çalışan anasını bile dinlememiş. ''Sihirli tas elimde, ne istersem yapabilirim.'' diyormuş. Keloğlan'ın böyle kendini beğenmesi, şımarması ve hırsa kapılması insanların ona duyduğu sevgiyi azaltmış. ''Herkes eski hali bundan daha iyiydi, gözünü hırs bürüdü Keloğlan'ın.'' demeye başlamış. Kelo olan bir gün daha çok altın elde etmek için siihli tasını eline alıp ırmağın kenarına gelmiş. Su tükenecek değil ya bir sarayda buraya yaptırayım demiş. Gurur ve kibirle tasını suya daldırmış. Kıyıda bir ken altınlar hırsını daha da artırıyormuş. Daha hızlı, daha hızlı daldırmaya başlamış tası. Artık altınlardan başka bir şey düşünmüyormuş. Birden tas elinden kayıp suya düşmüş olan onu tutmak için eğilince kendisi de ırmağa yuvarlanmış. Yüzme bilmediği için hızla akan neredeyse boğulacakmış. Binbir güçlükte kenara çıkmış. Kendisi suda çırpınıp dururken biriktirdiği altınları da hırsızlar çalıp götürmüşler. Artık tası bulmanın da imkanı kalmadığından ağlaya ağlaya annesinin yanına dönmüş. Başına gelenleri anlatmış. ''Yaşlı kadın, üzülme yavrum'' demiş. Haydan gelen huya gider. Zaten sen otası alnının teri, elinin ekmeğiyle kazanmamıştın. Üstelik zenginlik seni ince şımartmıştı. Bóle ise daha iyi oldu. Hiç olmazsa kendini başkalarından üstün görme hastalığından kurtulursun. Kelo olan bu sözlerle teselli bulmuş, anasına hak vermiş. O günden sonra da Silitası bir daha hiç anmamış.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 Fareler saklandıkları yerlerden akın akın çıkarak Çalgıcı'nın yanına geliyorlermiş. Kısa bir sürede Çalgıcı'nın etrafı binlerce fareyle dolmuş. Köydeki bütün farelerin Çalgıcı'nın etrafında toplandığı sırada Çalgıcı yürümeye başlamış. Köy gelirken gördüğü dereye doğru yürümüşler. Çalgıcı önde kavalını üflüyor, fareler peşinden geliyormuş. Çalgıcı... Dere kenarına gelince suyun içine yürümüş. Derede o kadar çok su varmış ki ama çalgıcı karşı kıyıya geçmiş. Fareler de peşinden gelmek isteyince dereye düşen fareler suda boğulup ölmüş. Bütün fareler ölünceye kadar çalgıcı kavalını öttürmeye devam etmiş. Çalgıcı bütün farelerin öldüğünü görünce ödülü olan bir kese altını almak için hemen köye geri dönmüş. Fareleri yok eden başarısından sevinç duyduğu için emin adımlarla yürüyormuş. Sonunda köye varınca bir kese altınımı alırım, bu altınlarla şehre gider, işimi kurarım. Ben de zengin insanlar arasına katılır ve rahat yaşamaya başlarım diye düşünmüş. Bu düşüncelerle muhtarın yanına varan çalgıcı, muhtardan ödülini istemiş. Muhtar oyun bozanlık yapmış. Nasıl olsa farelerden kurtulduk. Bir kese altını vermesem de olur diye düşünmüş. Çalgıcıya çeşitli nedenler göstererek altınları vermemiş. Çalgıcı kandırıldığını anlayınca ''Ben size bir oyunu oynayayım da görün'' demiş. Başlamış kavalını çalmaya. Kavalın sesini duyan bütün çocuklar çalgıcının yanına koşmuş. Çalgıcı da kavalını üfleyip yürümeye başlamış. Köyün bütün çocukları kavalcının peşinden gitmişler. Köyde hiç çocuk kalmamış.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 40 gün, 40 gece bayram etmişler. Tabi bu sırada köylüler muhtarı azarlamışlar. Çalgıcının hakkını vermesini söylemişler. Hakkını alan çalgıcı da hayallerini gerçekleştirmek için köyden ayrılmış. Onlar ermiş muradına, biz gidelim diğer masalları okumaya. yeşil, küçücük bir köyde yoksul bir köylü yaşarmış. Bu köylünün bir tavuğu varmış. Köylü tavuğu çok severmiş. Tavuk da ona her gün bir yumurta yaparmış. Ama bu yumurtaların ilginç bir özelliği varmış. Yumurtalar altındanmış. Köylü her gün kümesten aldığı altın yumurtayı şehre götürür, kuyumcu da satarmış. Yoksul köylü giderek zenginleşmeye başlamış. Zenginleştikçe huyu değişiyormuş. Artık para kazanmak için çalışmak zorunda kalmıyormuş. Çalışmadan, yorulmadan para geldiği için de paranın değerini bilmiyormuş. Gereksiz yere para harcamaya, ihtiyacı olmayan şeyler almaya başlamış. Lüks içinde yaşamaya alıştığından bir süre sonra paraya tersiz gelmiş. Artık daha fazla parası olsun istiyormuş. Kümese gittiğinde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 Bir yılbaşı gecesiydi Dondurucu, kavurucu bir soğuk vardı Yoldan geçenler Paltoların yakasını kaldırmışlar Atkılarına bürünmüşler Hızlı hızlı yürüyorlardı Kimi evine geç kalmış acele ediyor Kimi bir eğlence yerine gidiyordu Çocuklar koşuyorlar Birbirlerine kar topu atıyorlardı Gecenin zevkini en çok onlar çıkarıyorlardı Kahkahalarla gülüyor Sevinçle haykırıyorlardı Yalnız bir çocuk vardı ki gelip geçenler onun farkında değillendi. Ufak bir kız çocuğu, başı açık, elbisesi yama içinde, yoksul bir kızcağız. Bir kapının önüne büzülmüş, çıplak ayaklarını altına almıştı. Soğuktan morarmış, tir tir titriyordu. Üzerinde oturduğu taş basamakta buz gibiydi. Yavrucağız da sanki donmuş, bir buz parçası kesilmişti. Geniş bir mukavva kutunun içine sıralanmış kibrit kutularına bakarken gözleri yaşarıyordu. Evet, bu bir kibritçi kızdı. O gün bir tek kutu kibrit bile satamamıştı. Satsa, birkaç kuruş para kazansa, kalkıp evine gider, annesiyle birlikte hiç olmazsa bir kase sıcak çorba içerdi. Gidemiyordu. Çünkü o gün hiç kibrit satamadığını annesine söylemekten çekiniyordu. Soğuktan, üzüntüsünden titren, kısık, incecik sesiyle ''Kibrit var, kibrit!'' diye bağırıyordu. Sokaktan geçenlerin hiçbiri başını çevirip bakmıyordu. Hiç olmazsa ayaklarında terlikleri olsaydı. Biraz önce sokak sokak dolaşırken hızla geçen bir arabanın önünden kaçmış, kaçarken terlikleri ayağından fırlamıştı. Karşı kaldırımı geçtikten sonra dönüp bakmış Hınzır bir çocuğun terlikleri alıp kaçtığını görmüştü. Arkasından seslenmişti ama çocuk alayla alaylı seslenerek koşa koşa uzaklaşmıştı. Kibritçi kız bunun üzerine bir kapının girintisine sığınmış oracağı kıvrılıp oturmuştu. Parmakları donmuş sızlamaya başlamıştı. Kızcağız bu acıya dayanamadı. Kutulardan birini açıp bir kibrit çıkardı. Parmakları uyuşmuştu. Kibrit çöpünü elinde güçlükle tutuyordu. Eli titreye titreye çöpü duvara sürttü. Kibrit birden alev aldı. Tatlı, yumuşacık, turuncu bir alev. Zavallı kız kibriti bir elinden öbür eline geçirerek parmaklarını ısıttı. İçi de ısınmıştı. Sanki gürül gürül yanan bir ocağın karşısındaydı. Gözleri aleve dikilmiş, düşlere dalmıştı. Güzel bir odada, Büyük bir ocağın karşısında oturuyordu. Arkasında kalın bir yünlü hırka. Ayaklarında kürklü terlikler vardı. Isınmış, terlemeye bile başlamıştı. Derken kibrit sönüverdi. Kibritin sönmesiyle o tatlı düşler de sönermişti. Kızcağızın parmakları yeniden donmaya, sızlamaya başlamıştı. Bir kibrit daha yaktı. Bu sırada soğuk bir rüzgar esti. Kız, Kibrit sönmesin diye duvardan yana döndü. Öbür elini Alev'e siper etti. Alev'e bakarken karşısındaki duvar sanki eridi. Birden açıldı. İçerisi göründü. İçeride geniş bir oda vardı. Kar gibi bembeyaz örtü yayılmış bir masanın üzerine tabak tabak yiyecekler dizilmişti. Sofrada gümüş şamdanlar yanıyor, odayı gündüz gibi aydınlatıyordu. Kızcağızın gözleri sofranın ortasında... Büyük bir tabağa konulmuş... ...nar gibi kıpkırmızı... ...kas kızartmasına dikilmişti. Ağzı sulandı. Elini oraya doğru uzattı. Kibrit yana yana sonuna gelmişti. Parmağını yakıyordu. Kızcağız çöpü yere atıverdi. Atmasıyla birlikte... ...yılbaşı sofra siliniverdi. Gözlerin önüne... ...taş duvar yeniden dikildi. Üçüncü kibrit daha fazla... ...düşler yarattı. Bir yaz gecesi. Kibritçi kız... Kırda bir ağacın altına oturmuş, yıldızlara bakıyor. Gece olduğu halde hava sıcak. Altındaki toprak gündüz güneşten ısınmış, fırın gibi yanıyor. Küçük kız gözlerini yıldızlardan ayıramıyordu. Uzaktan uzağa gece kuşları ötüyor, kurbağalar bağırışıyordu. Derken bir yıldız kaydı. Gökyüzüne geniş bir yay çizerek uzaklaştı. Söndü. Kızcağız, işte biri daha öldü diye mırıldandı bir gün ninesi söylemişti her yıldız düştükçe yeryüzünden biri ölürmüş ninesini bir daha görebilmek için bir kibrit daha çaktı soğuktan kas katı kesilmiş beyni durmuştu o şimdi sokak ortasında olduğunu unutmuş düşler dünyasına dalmıştı kibritin alevinde yine ninesini görüyor onun sesini işitir gibi oluyordu işte ninesi geliyordu Lapa, lapa karların arasından bir melek gibi iniyordu. Geldi, geldi, kollarını açtı. turnunu kucakladı, aldı göklere doğru götürdü. Ertesi sabah yoldan geçenler, bir evin basamağında donmuş kalmış kızcağısın ölüsünü buldular. Yanı başında bir sürü boş kibrit kutusu vardı. ''Zavallı kız, ısınmak için bütün kibritlerini yakmış.'' dediler. Bu kibritlerin alevinde onun ne düşler gördüğünü bilemezlerdi ki. zamanlar Hansel ve Gretel adında iki kardeş varmış. Anneleri onlar daha bebekken ölmüş. Oduncu olan babaları anneleri öldükten birkaç yıl sonra tekrar evlenmiş. Oduncunun yeni karısı hali vakti yerinde bir aileden geliyormuş. Ormanın kıyısında virani bir kulübede oturmaktan ve kıt kanaat yaşamaktan nefret ediyormuş. Üstelik üvey çocuklarını da hiç sevmiyormuş. Hansel ve Gretel... Çok soğuk bir kış gecesi yataklarına yatmış, uyumaya hazırlanırken üvey annelerinin babalarına ''Çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak hepimiz açlıktan öleceğiz.'' dediğini duymuşlar. Babaları bağırarak karşı çıkmış. ''Tartışmaya gerek yok.'' demiş karısı. ''Ben kararımı verdim. Yarın onları ormana götürüp bırakacağız.'' ''Endişe etme.'' diyerek kardeşini teselli etmiş Hansel. Evin yolunu buluruz. O gece Hansel keç saatlerde gizlice dışarı çıkmış ve cebine bir sürü çakıl doldurmuş. Sabah olunca ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Yürürlerken Hansel cebindeki çakılları kimseye fark ettirmeden atıp geçtikleri yolu işaretlemiş. Öğle üzeri babalarıyla üvey anneleri onlar için bir ateş yapmışlar ve hemen geri döneceklerini söyleyip ormanın içinde yok olmuşlar. Tabi geri dönmemişler. Kurtlar etraflarında olurken titri titreyen Hansel ve ay Aydoğan'a kadar ateşin yanından ayrılmamış. Sonra ay ışığında parlayan çapıları izleyerek hemen evin yolunu bulmuşlar. Babaları onları görünce sevinçten havalara uçmuş. Üvey anneleri de çok sevinmiş gibi davranmış ama aslında kararını değiştirmemiş. Üç gün sonra Onlardan kurtulmayı tekrar denemek istemiş. Gece çocukların odasının kapısını kilitlemiş. Bu sefer Hansel'in çakıl toplamasına izin vermemiş. Ama Hansel zeki bir çocukmuş. Sabah ormana doğru yürürlerken akşam yemeğinde cebine sakladığı kuru ekmeğin kırıntılarını yere saçıp arkasında bir iz bırakmış. Öğleye doğru üvey anneleriyle babaları çocukları yine bırakıp gitmişler. Onların geri dönmediklerini görünce Hansel ve Gretel sabırla ayın doğup yollarını aydınlatmasını beklemişler. Ama bu sefer geride bıraktıkları izi bulamamışlar. Çünkü kuşlar bütün ekmek kırıntılarını yiyip bitirmişler. Bu defa çocuklar gerçekten de kaybolmuşlar. Ormanda üç gün üç gece aç açına ve korkudan titreyerek dolanıp durmuşlar. Üçüncü gün bir ağacın dalında Kar beyazı bir kuş görmüşler. Kuş onlara güzel sesiyle şarkılar söylemiş. Onlar da açtıklarını unutup kuşun peşine düşmüşler. Kuş onları tuhaf bir evin önüne getirmiş. Bu evin duvarları ekmekten, çatısı pastadan ve pencereleri de şekerdenmiş. Çocuklar tüm sıkıntılarını unutmuşlar ve eve doğru koşmuşlar. Tam Hansel çatıdan, Gretel de pencereden bir parça yiyecekken içeriden bir ses duyulmuş. ''Evimi kim kemiriyor bakayım?'' Bir bakmışlar, kapıda dünya tatlısı yaşlı bir teyze. ''Zavallıcıklarım benim.'' demiş kadın. ''Girin içeri.'' İçeri girmişler ve hayatlarında hiç yemedikleri yiyecekleri yemişler. O gece kuş düğü yataklarda yatmışlar. Fakat sabah her şey değişmiş. Yaşlı kadın, dikkatsiz çocukları tuzağa düşürmek için evini ekmek ve pastadan yapmış bir cadıymış meğer seli saçlarından tuttuğu gibi yataktan kaldırmış ve onu bir hareketit demiş. Sonra da greteli süreye süreye mutfağa götürmüş. Kardeşim bir deri bir kemik demiş. Ona yemekler pişir, onu şişmanlat. eti budu yerine gelince ağzıma layık bir yemek olacak. Ama sen hiçbir şey yemeyeceksin. Bütün yemekleri o yiyecek. Gretel ağlamış, ağlamış. Ama çaresiz cadının söylediklerini yapmış. Neyse ki Hansel'in aklı hala başındaymış. Gözleri pek iyi göremeyen cadıyı kandırmaya karar vermiş. Cadı şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamak için... ...her sabah Hansel'in parmağını yokluyormuş. Hansel de parmağı yerine bir tavuk kemiği uzatıyormuş ona. Yok olmaz yeterince şişman değil diye bağırıyormuş cadı. Sonra da mutfağa gidip Gratel'e... ...daha fazla yemek yapmasını söylüyormuş. Bu böyle bir ay sürmüş. Bir gün artık cadının sabrı taşmış. Şişman zayıf fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım... ...diye haykırmış Greteli. Fırına bak bakalım... ...hamur kıvamına gelmiş mi? Korku içinde yaşamasına rağmen... ...Gratel'in de Hansel gibi... ...hala aklı yerindeymiş. Cadının onu fırına iteceğini anlamış. Başımı fırına sokamıyorum... ...hamuru göremiyorum diye sızlanmış. Cadı elinin tersiyle Gretel'i hızla kenara itmiş. Başını fırına sokmuş. Gretel de bütün gücünü toplayıp yaşlı cadıyı fırının içine itmiş. Sonra da arkasından kapağı kapatmış. Hansel böylece kurtulmuş. Ama hala eve nasıl gideceklerini bilmiyorlarmış. Tekrar ormana dalmışlar. Bir süre sonra karşılarına bir dere çıkmış. Bir ördek önce Hansel'i Sonra da Gretel'i karşı kıyıya geçirmiş. Çocuklar birden bulundukları yeri tanımışlar. Hızla evlerine doğru koşmuşlar. Onları karşısında gören babaları çok mutlu olmuş. Sevinç gözyaşları içinde... ...onları ormanda bıraktıktan kısa bir süre sonra... ...o acımasız üvey annelerinin... ...ailesinin yanına gittiğini söylemiş. Yaptıkları için üzüntüden nasıl kahrolduğunu anlatmış. Babalarını bir sürpriz daha bekliyormuş. Hansel ceplerinden... Gretel de cebinden cadının evinde buldukları altın ve elmasları çıkarmışlar. Ailenin tüm sıkıntıları sona ermiş böylece. O günden sonra da ömürlerini mutluluk içinde sürdürmüşler. Ormanın birinde ağaçlarda kargalar yaşarmış. Orman yakınlarında bir köy varmış. Kargalar köyden sürekli yiyecek çalarlarmış. Köyler bu siyah kuşlara hırsız kargalar dermiş. Hırsız kargalardan biri bir gün bir parça peynir çalmış. Peynir ağzındaymış. Bir ağaca tüneyerek etrafa göz gezdirmiş. Kendini gören olmadığını anlayınca peyniri yemeye hazırlanmış. O sırada bir tilki oradan geçmekteymiş. Peynirin mis gibi kokusunu almış. Kokuyu takip etmiş ve karganın bulunduğu ağacın altına gelmiş. Bu peyniri kendisi yemek istiyormuş. Hemen aklına bir kurnazlık gelmiş. Başını kaldırarak kargaya seslenmiş. O, günaydın karga kardeş. Ne kadar güzelsiniz. Güzel tüyleriniz güneşte ışıl ışıl parlıyor. Gözlerinizle, kanatlarınızla... Ne kadar da asilsiniz. Karga aşağı doğru şöyle bir bakmış. Homurdanmış. Ağzında peynir olduğu için bir şey diyememiş. Tilki gülerek devam etmiş. Duydum ki sesiniz de çok güzelmiş. Bütün hayvanlar neşeyle şarkılarınız dinlermiş demiş. Karga bu sözlere çok sevinmiş. Yerinden kımıldamaya başlamış. Bunu gören tilki iltifaklarını arttırmış. O güzel sesinizi duymak isterdim. ''İpek gibi sesinizle bir şarkı lütfetseniz.'' ''Güzelliğiniz gözlerimi alıyor.'' ''Ormanda bu konuda yarışamaz kimse sizinle.'' ''Kulaklarımla da sesinizin güzelliğini duymak isterim.'' ''Lütfen karga kardeş beni mahrum bırakmayın bu şenlikten.'' Zavallı aptal karga gag diye çirkin sesiyle bağırınca... ...ağzındaki peynir düşmüş. Tilki peyniri havadayken kapmış. ağzına atmış. Oradan ayrılırken de şöyle demiş... ''Sakın karga kardeş, her güzel söz söyleyene kanma, sesinin güzel olduğunu söyleyene aldanma.'' Zamanlar üç oğlu olan bir değirmenci varmış değirmenci ölünce büyük oğluna değirmen ortanca oğluna eşek küçük oğluna da kedi miras kalmış küçük oğlu bu duruma çok üzülmüş kedi ne işine yarar ki insanı diye yakınmış pişirip yiyemezsin bile kedi bunu duymuş ve hemen cevap vermiş kötü bir mirasa sahip olmadığınızı göreceksiniz efendim bana boş bir çuval ve bir çifte çizme verirseniz ''Neye yarayacağımı görürsünüz.'' Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalan çocuk... ...kedinin istediklerini yapmış. Kedi çizmeleri giyince ayna karşısına geçmiş... ...ve kendini pek beğenmiş. Sonrakilerden taze bir marulla... ...güzel bir havuç seçip ormanın yolunu tutmuş. Ormanda çuvalın ağzını açmış... ...marulla havucu çuvalın içine yerleştirip... ...bir ağacın arkasına saklanmış... Çok geçmeden taze sebzelerin kokusunu alan küçük bir tavşan çuvalın yanına gelmiş zıplayıp içine atlamış. Kedi saklandığı yerden çıkıp çuvalın ağzını sıkı sıkı bağlamış. Ancak çizimelik kedi tavşanı efendisine götürmek yerine doğruca saraya gidip kralla görüşmek istediğini söylemiş. Kralın huzuruna çıktığında yere eğilerek ''Yüce Efendimiz size efendim Marki'den bir hediye getirdim.'' demiş. Bu hediye kralın çok hoşuna gitmiş. Üç ay boyunca çizmeli kedi saraya o kadar çok hediye götürmüş ki kral artık onun yolunu gözlere olmuş. Derken çizmeli kedinin dört gözle beklediği gün nihayet gelmiş çatmış. Bana sakın neden diye sormayın ve bu sabah ırmağa gidip yıkanın demiş sahibine. Çizmeli kedi o sabah kralın prensesle yani kızıyla birlikte ırmağın kenarından geçeceğini biliyormuş. O sabah... Kralın faytonu ırmağın yakınından geçerken çizmeli kedi telaşla yanlarına yaklaşmış. ''Yardım edin, yardım edin'' diye bağırmış. ''Efendim var oluyor. boğuluyor.'' Kral hemen bir alay askerini ırmağa yollamış. Fakat çizmeli kedi bununla da kalmamış. Krala efendisi ırmakta yüzerken hırsızların onun elbiselerini çaldıklarını söylemiş. Oysa çizmeli kedi efendisinin elbiselerini çalılarını arkasına kendisi gizlemiş. Kral hiç gecikmeden Mark'e bir takım elbise yollamış. Tahmin edeceğiniz gibi çizmelik kedinin sahibi kendisine Marki denmesine çok şaşırmış ama akıllı kedip hiç sesini çıkarmamış. Marki güzelce giydirildikten sonra kral onu gideceği yere götürmek için Farton'la davet etmiş ve kızıyla tanıştırmış. Prenses iki dirhem bir çekirdek giymiş olan Marki'ye bir bakışta aşık olmuş. O sırada çizmelik kedi koşa koşa oradan uzaklaşmış. Çok geçmeden büyük bir tarlada ot biçen insanlara rastlamış. "Beni dinleyin!" diye bağırmış. "Kral bu yöne doğru geliyor. Size bu tarlaların kime ait olduğunu sorarsa, ona efendim Marke'ye ait olduğunu söyleyeceksiniz. Yoksa sizi dilim dilim doğratırım." Sonra çizmenli kedi bir süre daha koşmuş ve büyük bir tarlada buğday biçen adamlara rastlamış. Aynı şeyi onları da söylemiş. Sonra tekrar koşmuş ve her rast geldiği insana aynı şeyleri tekrarlamış. Derken devin şatosuna varmış. Kralın faytonu çizmeli kedinin geçtiği yerlerden geçerken kral her rast geldiği insana ''Bu tarlalar kime ait?'' diye soruyormuş. Her defasında da aynı cevabı alıyormuş. Kral, Malky'nin bu kadar çok toprağa sahip olmasına şaşırmış. ''Çizmeli kedinin sahibi de öyle.'' O sırada çizmeli kedi... ...devin çatosunda... ...başka işler çevirmekle de meşgulmüş. Dev demiş çizmeli kedi. Devin nefesinin kokusundan da çok iğrenmiş. Senin aynı zamanda... müthiş bir sihirbazlık gücünün... ...olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Öyle diyorlarsa öyledir... ...demiş dev alçak gönüllülükte. Örneğin... ...istersen hemen bir hastana dönüşebildiğini... ...söylüyorlar demiş çizmeli kedi. Bunu söyler söylemez... Dev hemen kendini bir aslan'a dönüştürüvermiş Çizmeli kedi kendini Dolabın üzerine zor atmış Dev tekrar eski haline dönünce Dolaptan aşağı inmiş Mükemmel demiş çizmeli kedi Ama fare gibi Küçücük bir şeye dönüşmek Senin gibi cüsseli biri için imkansız olmalı İmkansız mı <gülüyor> demiş dev Benim yapamadığım şey yoktur Dev bir anda fareye dönüşmüş Çizmeli kedi de onu Hemen yutmuş Derken kral demin şatosuna varmış. Şatonun artık kime ait olduğunu tahmin etmişsinizdir herhalde. Çizmeli kedi kralın faytonunu şatonun yolunda karşılamış. Bu taraftan gelin demiş. Sizi bir ziyafet bekliyor. Dev o gün birkaç arkadaşına bir ziyafet vermeyi planladığı için yemeklerle donatılmış büyük bir masa hazır bekliyormuş. O gün sonunda çizmeli kedinin sahibi Marki Prensesle nişanlanmış. Bir hafta sonra da evlenmişler. Çizmeli kediye mi ne olmuş? Dokuz canından dokuzunu da sefa içinde sürmüş. Ve bir daha da fare avlamasına gerek kalmamış. Ara sıra avlamış. O da kedi olduğunu unutmamak için. çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün komşevin bahçesindeki güzel çiçekleri ve sebzeleri seyrederken Kadının gözleri sıra sıra ekilmiş özel bir tür marula takılmış. O anda sanki büyülenmiş o marullardan başka şey düşünemez olmuş. Ya bu marullardan yerim ya da ölürüm demiş kendi kendine. Yemeden içmeden kesilmiş. Zayıfladıkça zayıflamış. Sonunda kocası kadının bu durumundan öylesine endişelenmiş. Öylesine endişelenmiş ki tüm cesaretini toplayıp yandaki evin bahçe duvarına tırmanmış. Bahçeye girmiş ve bir avuç marul yaprağı toplamış. Ancak o bahçeye girmek büyük cesaret istiyormuş. Çünkü orası güçlü bir cadıya aitmiş. Kadın Kocasının getirdiği marulları afiyetle yemiş ama bir avuç yaprak ona yetmemiş. Kocası ertesi gün akşamı çaresiz tekrar bahçeye girmiş. Fakat bu sefer cadı pusuya yatmış onu bekliyormuş. Bahçeme girip benim marullarımı çalmaya nasıl cesaret edersin sen diye cıyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin. Kadının kocası kendisini affetmesi için yalvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları nasıl canını çektiğini, onlar yüzünden nasıl yemeden içmeden kesildiğini bir bir anlatmış. O zaman demiş cadı, alabilirsin, canı ne kadar çekiyorsa alabilirsin ama bir şartım var, bebeğiniz doğar doğmaz onu bana vereceksiniz. Kadının kocası cadının korkusundan bu şartı hemen kabul etmiş. Birkaç hafta sonra bebek doğmuş. Daha hemen o gün cadı gelip yeni doğan bebeği almış. Bebeğe Rapunzel adını vermiş. Çünkü annesinin ne yapıp edip yemek istediği bahçedeki marul türünün adı da Rapunzelmiş. Cadı küçük kıza çok iyi bakmış. Rapunzel 12 yaşına gelince dünyalar güzeli bir çocuk olmuş. Cadı onu bir ormanın göbeğinde yüksek bir kuleye yerleştirmiş ama bu kulenin hiç merdiveninde yokmuş. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi varmış. Cadı onu ziyarete geldiğinde aşağıdan... Rapunzel! Rapunzel! Uzat altın sarısı saçlarını! Diye seslenirmiş. Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden uzatır. Cadı da onun saçlarına tutuna tutuna yukarı tırmanırmış. Bu yıllarca böyle sürüp gitmiş. Bir gün bir kralın oğlu... Avlanmak için ormana girmiş, daha çok uzaktayken güzel sesle birinin söylediği şarkıyı duymuş. Ormanda atını oradan oraya sürmüş ve kuleye varmış sonunda. Fakat sağa bakmış, sola bakmış, ne merdiven görmüş ne de yukarıya çıkılacak başka bir şey. Bu güzel sesin büyüsüne kapılan prens, cadının kuleye nasıl çıktığını görüp öğrenene kadar her gün oraya uğrar olmuş. Ertesi gün hava kararırken alçak bir sesle Rapunzel, Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını diye seslenmiş. Sonra da kızın saçlarına tutunup, sonra da kızın saçlarına tutunup bir çırpıda yukarı tırmanmış. Rapunzel önce biraz korkmuş çünkü o güne kadar cadıdan başkası gelmemiş ziyaretine. Fakat prens onun şarkı söylerken dinlediğini, sesine aşık olduğunu anlatınca... Korkusu yatışmış Prens Rapunzel'e evlenme teklif etmiş Rapunzel de kabul etmiş Yüzü hafifçe kızararak Ama Rapunzel'in bu yüksek kuleden kaçmasına imkan yokmuş Ama akıllı kızın parlak bir fikri varmış Prens her gelişinde yanında bir ipek çilesi getirirse Rapunzel de bunları birbirine ekleyerek bir merdiven yapabilirmiş Her şey yolunda gitmiş Ve cadı olanları hiç fark etmemiş fakat bir gün Rapunzel boş bulunup da Anne, prens neden senden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma? Diye sorunca her şey ortaya çıkmış. Seni rezil kız, beni nasıl da aldattın? Ben seni dünyanın kötülüklerinden korumaya çalışıyordum. Diye bağırmaya da öfkeyle. Rapunzel'i tuttuğu gibi saçlarını kesmiş. Ve sonra da onu çok uzaklara bir çöle göndermiş. O gece cadı ...karede kalıp prensi beklemiş. Prens, Rapunzel, Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını diye seslenince... ...cadı Rapunzel'den kestiği saç örgüsünü uzatmış aşağı. Prens başına neler geleceğini bilmeden yukarı yatırmanmış. Prens cadıyı görünce kederinden kendini pencereden atmış. Fakat yeri düşünce ölmemiş. Yalnız kulenin dibindeki dikenler gözlerine batmış... Yıllarca gözleri kör bir halde yitirdiği Rapunzel'e gözyaşları dökerek... ...ormanda dolaşıp durmuş ve sadece bitki kökü ve yabani yemiş yiyerek yaşamış. Derken bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses gelmiş kulaklarına. ''Rapunzel, Rapunzel'' diye seslenmiş. Rapunzel prensini görünce sevinçten bir çığlık atmış... Ve Rapunzel'in iki damla mutluluk gözyaşı prensin gözlerine akmış. Birden bir mucize olmuş. Prensin gözleri açılmış ve prens görmeye başlamış. Birlikte mutlu bir şekilde prensin ülkesine gitmişler. Orada halk onları sevinçle karşılamış. Mutlulukları ömür boyu hiç bozulmamış. Kış günü bir kraliçe pencerenin önünde dikiş dikerken iğne eline batmış. Hemen bir parça pamukla elindine akan kanı silmiş. Keşke demiş kraliçe, teni şu pamuk kadar beyaz, dudakları kan damlası kadar kırmızı ve saçları şu pencerenin pervazı kadar kara bir kızım olsa. Bir gün kraliçenin dileği yerine gelmiş ve bebeğine Pamuk Prenses adını vermiş. Ama kraliçe ne yazık ki kısa bir süre sonra ölmüş. Kral da zaman içerisinde yeniden evlenmiş. Karısı güzel bir kadınmış ama çok iyi kalpli değilmiş. Bütün gün aynanın karşısına geçip ''Ayna ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada?'' diye sorarmış. Aynada şöyle cevap verirmiş. ''Bundan kuşku duyan var mıdır bilmem. Tabii ki en güzel sizsiniz kraliçem.'' Günlerden bir gün Ayna kraliçenin bu sorusuna farklı bir yanıt vermiş. ''Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemem ama Pamuk Prenses sizden daha güzel kraliçem.'' Bunun üzerine çok sinirlenen kraliçe hemen bir avcı bulmuş ve ona ''Pamuk Prenses'i alıp ormana götür ve bana onun yüreğini getir.'' diye emretmiş. Adamcaz Pamuk Prenses'i ormana götürmüş ama öldürmeye kıyamamış. Durumu anlayan Pamuk Prenses ''Beni burada bırak bir daha asla geri dönmem merak etme'' diyerek avcıya yalvarmış. Avcı da merhamete gelmiş ve onu orada bırakıp bir ceylanın yüreğini kraliçeye götürmüş. Pamuk Prenses ormanda saatlerce yolanmış, Tam kaybolduğunu düşünürken küçük bir kulübe görmüş. Kapıyı çaldığı halde kimse açmayınca da içeri girmiş. Ne ilginç bireymiş bu böyle. Masada 7 küçük tabak ve 7 küçük bardak duruyormuş. Zavallı Pamuk Prenses çok aç olduğu için hemen bir şeyler yemiş, sonra da üst kata çıkmış. Birkaç saat sonra Pamuk Prenses öfkeli seslerle uyandırılmış. "Bizim evimizde ne arıyorsun sen?" Pamuk Prenses, işçi giysileriyle evin içinde dolaşıp duran 7 küçük adama bakmış. Başına gelenleri onlara anlatmış. "Gördüğünüz gibi." demiş. Gidebileceğim hiçbir yer yok. Hayır var diye bağırmış yedi cüceler hep bir ağızdan. Burada kalabilirsin ama biz yokken kapıyı hiçbir yabancıya açmamalısın. Böylece Pamuk Prenses cücelerin evinde yaşamaya başlamış. Eskisinden çok farklı bir hayatı varmış artık. Uzun günler boyunca konuşacak birini özlüyormuş. Bir sabah yaşlı bir kadın kapıyı çalmış. Elindeki sepette bir sürü ilginç şey varmış. Pamuk Prenses açık pencereden uzanarak kadınla konuşmaktan kendini alamamış. Pamuk Prenses o yaşlı kadının aslında kılık değiştirmiş olan Kraliçe olduğunu anlamamış. Meğer Kraliçe aylarca aynaya bakmadıktan sonra bir gün bakmayı denemiş ve ayna ona "Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemem ama Pamuk Prenses sizden daha güzel Kraliçem." diye vermiş. Kraliçe bunun üzerine öfkeyle yollara düşüp Pamuk Prenses'in gizlendiği yeri bulmuş. Kapıyı yabancılara açmaman akıllıca demiş Kralçe. ama lütfen şu elmayı bir iyi niyet belirtisi olarak kabul et. Böyle bir şey reddetmek ayıp olacağı için Pamuk Prenses elmayı almış ve kadın gidince kocaman bir ısırık almış. Cüceler işten eve döndüklerinde Pamuk prensesi yerde cansız yatar bulmuşlar. Elma hala elinde duruyormuş. Cüceler ağlayarak ''Bu kraliçenin işi.'' demişler. Büyük bir kederle pamuk Prensesin cansız bedenini taşıyıp camdan bir tabuta koymuşlar. Bir sabah oralardan geçmekte olan bir prens tabutu ve içindeki güzel kızı görmüş. Görür görmezse aşık olmuş. ''Onu saraya götürmeliyim.'' demiş. Bir prensese böylesi yakışır. Cüceler karşı çıkmamışlar. Prense tabutu taşımasında yardım etmişler. Prense tabutu taşımasında yardım etmişler. Ama tam bu sırada... Pamuk prensesin boğazındaki elma parçası çıkmış. Pamuk prenses yattığı yerden doğrulup gülümsemiş. Pamuk prenses ve prens çok mutlu bir hayat sürmüşler. Kötü kalpli kraliçe ise... Öfkesinden çok kısa bir süre sonra ölmüş.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 Bir zamanlar güzeller güzeli bir kız varmış Annesi ölünce babası yeniden evlenmiş Üvey annesi de ilk evliliğinden olan iki kızıyla birlikte gelip eve yerleşmiş Bu iki kız yeni kız kardeşlerinden hiç hoşlanmamış Odasında ne var ne yok tavan arasına fırlatıp atmışlar Ona bir kardeş gibi davranmak şöyle dursun bütün ev işlerini üzerine yıkmışlar Ev işleri bittikten sonra bile kızın onlarla oturmasına izin verilmiyormuş. Akşamları sönmekte olan ocağın önünde duruyormuş tek başına. Ellerini küllere doğru tutup ısıtmaya çalışıyormuş. Bu yüzden üvey kız kardeşleri ona kül kedisi adım takmışlar. Bir gün iki kız kardeşe sarayda verilecek bir bala için davetiye gelmiş. İkisi de heyecandan deliye dönmüşler. ...herkes prensin evlenmek istediğini biliyormuş. Bakarsın ikimizden birini seçer, belli mi olur diye düşünmüşler. İki kız kardeş de kendilerini mümkün olduğunca güzelleştirmek için... ...hemen kolları sıvamışlar. Fakat maalesef bu biraz zormuş. Çünkü kül kedisinin aksine bayağı çirkinmiş helikste. Bal akşamı üvey kardeşleri gittikten sonra... ...kül kedisi mutfakta oturmuş... Ve için için ağlamaya başlamış. Neyin var? Neden ağlıyorsun külk kedisi?" diye sormuş bir kadın sesi. "Ben de bolaya gitmek istiyordum." demiş hıçkırarak kürk kedisi. "Gideceksin öyleyse." demiş ses. Kürk kedisi duyduğu sese doğru dönüp bakmış ama şaşkınlıktan dona kalmış. Güzel bir kadın duruyormuş yanı başında. "Ben senin peri demiş kadın. "Şimdi kaybedecek zamanımız yok." ''Bana hemen bir bal kabağı getir.'' Kül kedisi bir bal kabağı getirmiş. Peri annesi sihirli değneğiyle dokununca... ...bal kabağı birdenbire altından bir fayton vermiş. Şimdi de altı fare. Kül kedisi altı fare bulup getirmiş. Peri annesi onları hemen ata dönüştürmüş. Bir sıçan, onu da arabacı yapmış. Ve altı kertenkele. onlar da faytonun arkasında koşacak... Altı uşağı çevirmiş Nihayet kül kedisine gelmiş sıra Peri ile bir dokununca Kül kedisinin yırtık pırtık giysileri Nefesleri kesecek Harika bir elbiseye dönüşmüş Ayaklarında bir çift Candan ayakkabı pırıl pırıl parlıyormuş Bir şey var yalnız Demiş peri Gece yarısına kadar eve dönmelisin Saat 12'de Elbisen tekrar eski giysilerine Fatih'in bal kabağına Atların fareye dönüşecek Prensin bunu görmesini istemezsin herhalde Şimdi git Dilediğince eğlen O gece kül kedisi Balonun yıldızı olmuş Bolaya katılan hanımlar Özellikle de iki üvey kız kardeşi Onun elbisesini çok beğenmişler Ve terzisinin adını öğrenmek için Ona yalvarmışlar Beyefendilerin hepsi Onunla dans etmek için Birbiriyle yarışmışlar Prens ise Görür görmez aşık olmuş ona ve o andan sonra hiç kimseye bu kızla dans etmek için izin verilmemiş. Saatler saatleri, dakikalar dakikaları kovalamış ve kül kedisi saat tam 12'yi vuracağı sırada evde olması gerektiğini hatırlamış. "Gitme." diye seslenmiş prens arkasından ama kül kedisi bir an bile durmadan koşup oradan uzaklaşmış. Sokağa çıktığında Elbisesi tekrar eski elbiselerine dönüşmüş. Geriye kala kala camdan ayakkabılarının bir teki kalmış. Diğer tekin nerede kaybettiğini bilmiyormuş. O gece kül kedisi uyuyana kadar ağlamış. Hayatın bir daha asla o gece kadar harika olamayacağını düşünüyormuş. Ama bu doğru değilmiş. Ayakkabının diğer tekini sarayın merdivenlerinde bulmuşlar. Ertesi sabah prens ev, ev dolaşıp, Ayakkabıyı tek tek bütün genç kızlara denetmiş. ''Bu ayakkabının dün gece karşılaştığım güzel sahibini bulamazsam yaşayamam.'' demiş. Derken kül kedisinin evine gelmiş. Üvey kardeşleri ayakkabıyı denemişler. Olmamış, ayaklarına girmemiş bile. Prens çok üzgünmüş. Çünkü uğramadığı sadece birkaç ev kalmış. Tam oradan ayrılacakken evin hizmetçisi dikkatini çekmiş. Hanımefendi demiş prens külkedisine. Bir de siz deneseniz. O mu deneyecek? Ne münasebet diye hal üvey ve kardeşler. Fakat prens ısrar etmiş. Külkedisinin ne kadar güzel bir kız olduğunu gözünden kaçırmamış. Tabii ayakkabı külkedisinin ayağına kalıp gibi oturmuş. Prens diz çöktüp külkedisine evlenme teklif ederken iki üvey kardeşe de. Öfke ve kıskançlıkla olanları seyretmek kalmış. Kül kedisi prensin teklifini tabii ki kabul etmiş ve sonsuza kadar mutluluk içinde yaşamışlar. yokmuş evvel zaman içinde kabur zaman içinde ormanın birinde çok ağır bir kuraklık başlamış yaz gelmiş geçmiş ama tek bir damla bile yağmur yağmamış susuzluk canlarını tak eden hayvanlar bu duruma bir çare bulmak için toplanmışlar içlerinden birisinin teklifi üzerine bir kuyu kazmaya karar verip çalışmaya başlamışlar kuşlar dahil olmak üzere bütün hayvanlar gece gündüz çalışıyormuş. Ancak tembel tavşan ben daha çok küçüğüm diyerek çalışmak istemiyormuş. Tavşanın bu nazına yani bütün hayvanlar çok kızıyorlarmış. Çalışan hayvanların emeği boşa çıkmamış. Kazdıkları kuyudan buz gibi bir su çıkmış ve herkes çok sevinmiş. Onlar kana kana içip yıkanırken kuyunun kazılmasına yardım etmeyen tavşana ise su vermemişler. Hatta kral aslan tavşanın kuyuya yaklaşmasını önlemek için kuyunun başına her gün bir nöbetçi görevlendirmiş. Tavşan yaptığı hatayı anlamış anlamasına ancak iş işten geçtiği için yapacak bir şey de yokmuş. Bir gece kuyuda nöbet tutma sırası file gelmiş. Tavşan fili çok severmiş. Kimse görmeden bana biraz su verir düşüncesiyle yanına gidince... Filin uyduğunu görmüş. Çok uğraşmasına rağmen onu bir türlü uyandıramamış. En sonunda gidip kulağına bağırmış. Fil korkup öyle bir zıplamış ki... ...kuyunun etrafındaki taş ve toprak yığınına çarpmış. Bütün taş ve toprakları kuyunun içine dökmüş. Ve kuyu kapanmış. Bu duruma çok üzülen fil ağlamaya başlamış. Zavallı fil benim yüzümden oldu diyormuş... Şimdi ne içeceğiz hem sabah olunca diğer hayvanlara ne diyeceğim. Tavşan ise bir çare bulup bu kadar üzülme elbette bir çaresini buluruz. Hem ikimiz beraberce çalışırsak sabaha kadar kuyu temizleyip açarız demiş. Fil ama sen küçük ve zayıfsın demiş. Tavşan sen beni şimdi gör bak nasıl çalışıyorum diye cevap vermiş. Gerçekten tavşan. Öyle çok çalışmış ki sabaha kadar fille birlikte kuyu açmayı başarmışlar. Ertesi sabah fil bütün hayvanlara tavşanın çalışkanlığını anlatmaya başlamış. Herkes tavşanı alkışlamış ve tavşana kuyudan su içmeyi hak ettiğini söylemişler. Tavşan sadece su içebildiğine değil, diğer hayvanlarla yeniden dost olduğuna da çok sevinmiş. Çünkü artık kendisini Ormanın bir üyesi gibi görüyormuş Çok çalışkanmış yazın sıcak günlerini aldırış etmeden kışa hazırlık yapıyor hiç durmadan çalışıyormuş bulduğu tüm yiyecekleri kilerine götürüyor kış için erzak topluyormuş ateş böceği ise bir ağacın gölgesinde uzanmış elinde sazı şarkı söyleyip eğleniyormuş ne kışın soğuk günlerini düşünüyor ne yaz bitince ne yapacağı ile ilgili tasalanıyormuş Karıncayı çalışırken görünce de, ''Karınca kardeş, bu kadar çok çalışma. Gel sen de benimle birlikte şarkı söyleyip eğlen. Biraz hayatın tadını çıkar.'' dermiş. Karınca, Ağustos böceğini söylediklerine kulak asmadan çalışmaya devam etmiş. Aylar geçmiş, yazın sıcak günleri sonbaharın serin günlerine, sonbaharın serin günleri ise kışın soğuk günlerine dönmüş. Nihayet kış gelip çatınca her yer karla kaplanmış. Ağustos böceği karların içinde yiyecek hiçbir şey bulamıyor. Aç bir aç oradan oraya gezinip duruyormuş. Aklına karınca gelmiş. Karınca kardeş bütün yaz çalıştı. Onu bulursam mutlaka yemek de bulmuş olurum diye düşünmüş. Kalan son gücünde toplayarak karıncanın evine gitmiş ve karıncadan yiyecek yemek istemiş. Karınca ise, eğer sen de şarkı söyleyip eğlenmek yerine benim gibi çalışıp yemek toplasaydın, şu anda dışarıda aç kalmış olmazdın. Çok açsan yine şarkı söyleyip eğlen. Belki açlığını unutursun." diyerek Ağustos böceğine çok iyi bir ders vermiş. gün kendini beğenmiş bir kral varmış. Kendini çok akıllı sanan kral giyim kuşamdan başka bir şey düşünmezmiş. Günlerden bir gün komşu ülkenin kralı kendisini ziyaret etmek istediğini bildirmiş. Elbette ki bizim kralın ilk aklına gelen şey yine ne giyineceği olmuş. Hemen adamlarını çağırmış Tüm dünyaya haber gönderin demiş. Öyle bir elbise istiyorum ki... ''Dünyada bir eşi daha olmasın. Bana böyle bir elbise dikecek terziyi zengin edeceğim. Misafirlerimi karşılarken bu elbiseyi giyeceğim.'' Kısa bir süre sonra haber her yana yayılmış. En iyi terziler ellerindeki kumaşlarla saraya gelmişler. Hepsi yapacaklarını krala anlatıyorlarmış. Ama kral anlatılanlardan hiçbirini beğenmiyor, çok daha güzel olmalı diye bağırıp duruyormuş.'' Sonunda çok genç bir Terzi çıkmış kralın karşısına Sen ne getirdin bakalım diye sormuş kral Terzi'nin genç ve tecrübesiz duruşu kralın umudunu iyice kırmış Benim getirdiğim çok özel sevgili kralım demiş genç Terzi Size öyle bir kumaş dokuyup öyle bir elbise dikeceğim ki Sizden önce kimse böyle bir elbiseyi giymemiş olacak Kral bu sözlere çok şaşırmış ''Ancak bir şartım var.'' demiş genç terzi. Giysiyi bitirene kadar işimize hiç kimse karışmayacak.'' Kral aradığını bulmanın sevinciyle kabul etmiş bu şartı. Hemen iki kese altın verip ''Çabuk olun o zaman.'' diye emretmiş. Genç terzi hemen başlamış çalışmaya. Ertesi gün iki kese altın daha istemiş kraldan. Kral hiç itiraz etmeden vermiş altınlarını... Aradan günler geçtikçe kral, genç terzinin dokuduğunu söylediği kumaşı merak etmiş. Sonunda dayanamayıp çalıştığı odaya girmiş. Genç terzi tezgahın başında harıl harıl çalışıyormuş. Kral sessizce bir süre izlemiş. Bir şey göremeyince, "Demek bunca zamandır boş oturduna?" diye kükremiş. "Kese kese altınları ben boşuna mı verdim sana?" Terzi ''Sakin ve kendinden emin, saygıdeğer kralım.'' demiş. ''Bu kumaşı sadece akıllı insanlar görebilir. Bakın ne kadar da güzel oldu. Öyle değil mi?'' Kral ne diyeceğini şaşırmış. Aptal durumuna düşmemek için ''Evet evet, çok güzel.'' demek zorunda kalmış. Ve hısla çıkmış odadan. Kralın elbisesi şehirde kulaktan kulağa dolaşır olmuş.'' Sadece akıllar görebilir. İnsanların merakı bunu duydukça daha çok artıyormuş. Sonunda tören günü gelmiş. Halk toplanmış. Hazırlıklar bitmiş. Terzi kralı soymuş ve gerçekten varmış gibi üzerine bir elbise giydirmiş. Sonra da karşısına geçip çok şık oldunuz efendim demiş. Muhteşemsiniz. Kral Genç tercinin bu iltifatları karşısında aynada gördüğü çıplak bedeni hiç aldırmadan ''Eline sağlık, çok güzel olmuş.'' demiş. Kral yeni elbiseleriyle çıkmış saraydan. Dışarıda toplanan halk kralı çıplak görünce çok şaşırmışlar. Ama kimse cesaret edip krala gerçeği söyleyememiş. Birden küçük bir çocuk haykırılmış. ''Kral çıplak!'' Ardından cesaretlenen halk Gülmeye başlamış. Kral geç de olsa gerçeği böyle acılı bir şekilde anlamış. bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Bir dağın başında, bir ormanın yanı başında Keloğlan'ın yaşadığı köy varmış. Keloğlan'ın bir tek anacığı, anacığının da bir tek Keloğlu varmış. Dünyada başka kimseleri olmadığı için hep birbirlerine destek olurlar, kuru ekmek yeseler kimselere belli etmezlermiş. Keloğlan çok akıllıymış. Ancak akıllı olduğu kadar da tembelmiş. Anası, hadi oğlum, bahçeden bir soğan al dese, iki saat düşünür, üç saat hesap yapar, o soğanı bahçeden ayağına nasıl getirtebilir, onu düşünürmüş. Sonunda bir yolunu bulurmuş. Ama annesi de bu arada çıldırır dururmuş. Günler böyle gelip geçerken, Keloğlan'ın anacığı bir gün hastalanmış. Bütün iş güç kelo kalı kalıvermiş. O tember keo olan gitmiş, yerine aklı başında çalışkan bir kelo olan gelivermiş. Anası yattığı yerden kelo olanı emirler yağdırıyor. Bizimki de oradan oraya koşuyormuş. Bu böyle günlerce sürmüş. Kelo olan sonunda yorgunluktan bir köşeye düşmüş. O sırada bir fare kelo olanın yanına gelip kelo olan, kelleşe olan, Herişe beleşe olan ''Nasıl ama çalışmak zor geliyor değil mi?'' demiş. olan gözünü aralamış, fareyi kovalamış. Fare tekrar gelmiş bu sefer. İyice yaklaşıp ''Hey, duydun mu? Prensesin başına neler gelmiş? Her kim prensesi iyileştirirse, kral onu kızıyla evlendirecekmiş.'' demiş. Sonra bir çırpıda anlatmış. ''Güzeller güzeli prenses, aylardır ağlayıp duruyormuş.'' onu kimseler susturamıyormuş. Kızımı güldüren her kim olursa onu prens yapacağım demiş kral. olan bunu duyduktan sonra bu iş böyle olmayacak başka şeyler yapmak lazım diye hoplayıp zıplamaya başlamış. Öyle hoplayıp zıplayarak evlerinin yakınındaki dağın eteklerine kadar gelmiş. Dağın eteklerinde açan çiçekleri toplamış. Bu çiçeklerin özelliği insanları Kıkır kıkır güldürebilmesiymiş Anısından öğrendiği kadarıyla Hepsini bir araya getirirse Prensesi güldürebileceğini biliyormuş Bütün gün topladığı çiçekleri Bazı karışımlarla suladıktan sonra Çiçekleri alıp sarayın yolunu tutmuş Az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş Sarayın kapısına geldiğinde iki takla atıp Sırada bekleyenlerin yanında sıraya geçmiş. Akşama doğru ona sıra geldiğinde... ...neredeyse yorgunluktan uyuyacak hale gelmiş. Onu içeri almışlar. olan elindeki kağıdın içinde sakladığı çiçekleri prensese uzatmış. Prenses çiçekleri eline alır almaz kıkır kıkır gülmeye başlamış. Öyle çok gülüyormuş ki kral, kraliçe... Ve beraberindeki herkes prensesle beraber gülmeye başlamış. Prenses mutluluktan uçuyor gibiymiş. olan o gün kurulan düğünle prensesle evlenmiş. Anasını hasta yatağından aldırmış ve saraya getirmiş. Anası da Keloğlunun kel kafasına kocaman bir öpücük kondurmuş. Geçmiş zamanların birinde yaşlı bir adam ve karısı eski bir kulübede yaşarlarmış. Yaşlı adam kulübesinin bir odasında ayakkabı yaparak geçimini sağlarmış. Bir gün ayakkabıcı yaptığı ayakkabıları satarak kazandığı paraya deri almış. Aldığı deri ancak bir ayakkabı yapılacak büyüklükteymiş. Deriyi masanın üzerinde bırakmış. Sonra kapısını kapatıp, Odasına çekilmiş. Sabah olduğunda ayakkabıcı gözlerini açmış. Yatağında oturup gerilmiş. Yapacağı ayakkabıyı aklında şekillendirmiş. Sonra yataktan kalkıp kahvaltısını etmiş. Artık işe koyulma vakti geldi diyerek dükkanın kapısını açmış. Açmış ama bir de ne görsün. Akşamdan ayakkabı yapmak için masanın üzerine bıraktığı derinin yerinde... Çok güzel bir çift ayakkabı durmaktaymış Ayakkabıcının şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılmış Ayakkabılar o kadar güzelmiş ki Ayakkabıcı hemen onları camın kenarına koyup Müşteri beklemeye başlamış Az sonra giyiminden kuşamından zengin olduğu belli olan Bir müşteri kapıdan içeriye girmiş İyi günler Ben şu camın önünde duran ayakkabıları almak istiyorum ''Fiyatı önemli değil. Hayatımda gördüğüm en güzel ayakkabılar bunlar.'' diyerek ayakkabıları iyi bir fiyattan almış. Ayakkabıcı yaptığı satıştan mutlu hemen gidip iki çift ayakkabı yapmaya yetecek kadar deri almış. Deriyi getirip masanın üzerine bırakmış. Daha sonra gidip yatmış. Sabah kalkar kalkmaz hemen dükkanına koşmuş. Kapıyı açtığında... Masanın üzerinde bu sefer iki çift harika ayakkabı durmaktaymış. Ayakkabıcı çok sevinmiş. Ayakkabıları alıp camın kenarına yerleştirmiş. Ayakkabıları çok geçmeden iyi bir fiyattan satmış yine. Hemen gidip daha çok deri almış. Tabi bu arada ayakkabıları kimin yaptığında çok merak ediyormuş. Aldığı derileri masanın üzerine bırakıp yatağına çekilmiş. Sabah Masanın üzerinde bir yığın ayakkabı durmaktaymış. Ayakkabıcı da bu ayakkabıları hemen satıvermiş. Artık kazandığı para ile uzunca bir süre geçimlerini sağlayabilecekmiş. Kazandığı paraların bir kısmına yine deri almış, masanın üzerine bırakmış. Fakat ayakkabıcı bu birbirinden güzel ayakkabıları kimlerin yaptığını öğrenmek için de can atıyormuş. Gece dükkanda saklanıp Ayakkabıları yapanları öğrenmeyi kafasına koymuş İşi bitince dükkandan çıkmayıp Bir dolabın içerisine saklanmış Vakit gece yarısı olduğunda Dükkanın kapısı açılmış İçeriye minik iyilik perileri girmeye başlamış Periler dans ederek derilerin yanına gidip Başlamışlar kesip bitmeye Kesilen deri parçaları yapıştırılmış Boyanmış bağcıkları takılmış. Periler işlerini öyle çabuk bitirmişler ki... ...az sonra dükkanda sayısız ayakkabı durmaktaymış. İşlerini bitiren periler yine geldikleri gibi dans ederek çıkıp gitmişler. Ayakkabıcı saklandığı yerden çıkmış. Hemen karısının yanına koşup gördüklerini anlatmış. Karısı da duyduklarına inanamamış. Kendilerini ayakkabılara yapan perilere... ...teşekkür etmeyi kararlaştırmışlar. Nasıl yapsak, nasıl etsek de... ...perilerin yaptığı ile karşılık versek... ...diye düşünmüşler. En sonunda... ...hazırladıkları yiyecekleri... ...masanın üzerine bırakmışlar. Ertesi sabah... ...dükkanda yiyeceklerden eser yokmuş. Yiyeceklerin yerinde ise... ...daha önce kimsenin... ...görmediği güzellikte ayakkabılar duruyormuş. Periler... ...o günden sonra bir daha gelmemişler yaşlı ayakkabıcı ise kazandığı paralarla ömrünü yoksulluk çekmeden geçirmiş ayakkabıcı minik iyilik perilerini her hatırladığında minnet duyuyormuş kim bilir belki onlar şu anda başka bir yerlerde geceleri dans edip ayakkabı yapıyorlardır.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 bu senin hayatına hayat denmez. Buna olsa olsa yoksulluk denir. Ben ise bolluk içinde yaşıyorum. Gel sen de benimle. Bizim evdekileri paylaşıp ikimiz de gül gibi geçiniriz demiş. Tarlı faresi ile ev faresi hemen kalkıp yola çıkmışlar. Ev faresi arkadaşını çok iyi ağırlamış. Ona buğday, incir, peynir ve bal çıkarmış. Tarlı faresi...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 bu sefer de başka biri odadan bir şey almaya gelmiş. Çaresizce yine bir deliğe kaçıp saklanmışlar. Açlığını unutan tarla faresi arkadaşına dönerek ''Arkadaşım sen bolluk içinde iyi içiyorsun diye seviniyorsun ama bir türlü tehlikeler peşini bırakmıyor. Ben en iyisi gidip buğdayımla mı yiyeyim. Evet belki az ama gönül rahatlığıyla yerim.'' demiş. Tarla faresi ...daha sonra tarlasına dönmüş. Bir daha da halinden hiç şikayet etmemiş. Ne demişler? Azıcık aşım, ağrısız başım. Çok soğuk bir kış günü oduncunun biri her şeyin donduğu ormanda odun kesiyormuş. Ağır işten çok yorulan oduncunun baltası birden ağacın gövdesine sıkışıp kalmış. Ne yaptıysa ne ettiyse çıkaramamış. Çok kızmış yorgun oduncu. Avazı çıktığı kadar bağırmaya ve dua etmeye başlamış. O böyle bağırıp çağırırken ve bütün orman onun sesiyle yankılanırken kıl ağaçlar Birinin gövdesinin yanında... ...yaşta bir inecik ortaya çık vermiş. Niye ağaçlara ve bek beddua ediyorsun? Onları olmasa işini kaybedersin. Aç kalırsın. Oduncu çok öfkeliymiş. Ben de onu istiyorum. Böyle her gün rezil olmaktansa... ...işsiz kalayım. Bu kalın ağaçlara hele çok kızıyorum. Dokunduğumda... ...parça parça olsun istiyorum. İnecik başını sallamış. Ama bir şey söylememiş. Sonra... ''Peki, nasıl istersen öyle olsun. Ben bu ormanın perisiyim.'' dediğin olacak. Ama memnun olur musun bilemem. Sonra geldiği gibi ansızın ortadan kaybolmuş. Oduncu ise bu işe şaşırmakla birlikte hala kızgınmış. Baltasının sıkıştığı ağaca gidip, baltasının sapını tutup çekmek istemiş. Ama bir de ne görsün, baltasının sapı kibrit gibi parçalanıvermiş.'' Ağacı elini uzatmış, ağacın gövdesi ortadan dört parçaya ayrılmış. Oduncu çok sevinmiş. Yarın gider büyük bir kıza kalırım. Öğleye kadar böyle sadece dokunarak dünyanın ağacını toplarım. Sonra da gider pazarda satarım. Zengin oldum gitti diye sevinmiş için için. Ama pek de zannettiği gibi olmamış. Eve gittiğinde yorgun argın bir sandalyeye oturacak olmuş. Daha oturur oturmaz sandalye vermiş. Tahta ev terliklerini giymek için elini alınca terlikler talaş olup dağılmışlar. Olup biteni pek anlamamış Oduncu ama moralini de bozmamış. Karnını doyurmak için dolabı tutmuş. Dolapta on parça olup yuvarlanmış. Artık geriye bir tek yatağa kalmış. Hiç olmazsa yatıp dinleneyim diye düşünüp yatağa uzanmış. Ama daha yatar yatmaz yatak altında bin parçaya bölünmüş. Kalkıp duvara dayanmış, duvar göçmüş. Sonunda bütün ev harabeye dönmüş. Ormana doğru yönelmiş. Toprağa oturup yüzyıllık bir meş ağacına yaslanmış. Ama o koca ağaç öylesine büyük çatırtılarla devrilmiş ki... ...aklı çıkmış oduncunun. Ben iki elimle ve baltamla... ''Odun kesmekten başka bir şey istemiyorum. Baltam sıkışırsa da zararı yok. Uğraşır çıkarırım. Ne olur beni eski halime çevirin.'' diye ormanın derinliklerine doğru bağırmış. Herhalde ormanın yaşlı perisi o gece oduncuya acımış olmalı ki ertesi gün korucu oduncuyu ormanda meşe içinde ağaç keserken, soğuğa aldırmadan şarkı söylerken görmüş.'' Zamanlar bir kral ve kraliçe bir kız çocukları olunca bu mutlu günün şerefine bir ziyafet vermişler. Ziyafetten sonra kral çevresindeki insanlara baba olmanın kendisini nasıl mutlu ettiğini anlatmış. Zira yıllar yılı karısıyla birlikte hep bir çocuk sahibi olmayı beklemiş, durmuş. Sonra bebeğin altını değiştirmeyi yeni öğrendiği sıralarda başına gelenleri anlatmış. Ve herkesi güldürmüş Derken konukların bebek prensese Hediyelerini verme zamanı gelmiş Herkes hediyelerini verdikten sonra Sıra on iki periye gelmiş Benim prensese hediyem mutluluk Demiş birinci peri Konuklar sevinçle alkışlamışlar kırıl ağzı kulaklarına varmış Benim hediyem güzellik Demiş ikinci peri Benim hediyem akıl Demiş üçüncüsü Böylece On bir peri hediyelerini tek tek vermişler. On ikinci peri tam hediyesini vermek üzereymiş ki bir gök gürültüsüyle sarsılmış bütün saray. Kapılar ardına kadar açılmış. İçeriye yaşlı bir kadın girmiş. Onu gören herkes korkudan gözlerini kapatmış. On üçüncü peri diye bağırmışlar hep bir ağızdan. Bana davetiye yok mu kral demiş on üçüncü peri. ''Sana davetiye yollamayı unutmuş olmalılar.'' Demiş kral kemküm ederek. ''Hizmetkarlar, sofrada hemen bir yer daha açın. Çabuk.'' Aslında kral onu bile bile davet etmemiş. Çünkü sarayda periler için sadece on iki altın tabak varmış. O da düşünmüş, taşınmış, çarıyı birin davet etmemekte bulmuş. On üçüncü peri minik prensesin kundağının yanına gitmiş. Bebek... ''Agu'' deyip minik elini ona doğru uzatmış. Derken peri birden, ''Benim de prensese hediyem, on beşinci yaş gününde parmağına iğne batar batmaz ölmesi.'' Demiş tüm kötü kalbiyle. Yine bir gök gürültüsüyle kötü peri kaybolup gitmiş. Sarayın kapıları gürültüyle kapanmış ardından. Korkunç bir sessizlik kalmış geriye. Sonra kraliçe ağlamaya başlamış. On ikinci peri öne atılmış.'' Ben hediyemi vermedim daha demiş kötü büyüyüp o zaman belki ama onu değiştirebilirim benim hediyemde büyüyü prensesin parmağını iğne battığında ölmesi yerine 100 yıl uyuması şeklinde değiştirmek olsun o zaman yıllar geçmiş aradan bebek büyümüş sağlıklı güzel mutlu ve akıllı bir genç kız olmuş kralla kraliçe kötü büyüyü çoktan unutmuşlar. Zaten ülke içinde ne kadar iğne varsa daha prenses bebekken yok edilmiş prenses uzun yıllar güvendeymiş fakat tam da 15. yaşına bastığı gün prenses daha önce hiç fark etmediği bir kapı keşfetmiş kapıyı açmış kıvrıla kıvrıla yukarı çıkan bir merdivenle karşılaşmış Merdivenin çıkınca üzerinde altın bir anahtar bulunan bir kapıya varmış kapıyı açınca İçerideki küçük odada tekerlekli bir şeyi çalıştıran yaşlı bir kadın görmüş. Ne yapıyorsunuz öyle? diye sormuş prenses. Yaşlı kadın gülümsemiş. İplike eriyorum demiş. Orada öyle bakıp durma. Gel bir de sen dene hadi. İğneyi prensese doğru uzatmış. Tam o anda olanlar olmuş. İğnenin sivri ucu prensesin parmağına batmış. Prenses hemen yere yığılıp kalmış. Dışarıda Avluda tavuklar kıdıklamayı kesmiş. Prensesin köpeği, aşçının kedisini kovalamaz olmuş. Çalışma odasında kızının doğum günü davetiyesini yazmakta olan kralın elinden kalem düşmüş. Mutfaktaki ocaklar yanmaz olmuş. Tüm saray uykuya dalmış. Yıllar yavaş yavaş akıp geçmiş. Saray unutulmuş. Ama olaydan yüz yıl kadar sonra bir gün yakışıklı bir prens... O civardan geçiyormuş Uzaklarda dikenli çalılarla Bir yer gözüne ilişmiş Adamları gülerek Bu büyülenmiş sarayla içindeki uyuyan güzel hakkında Duyduklarını anlatmışlar ona Ya doğruysa Diye düşünmüş prens Ve atını dikenli çalılarla Kaplı yola sürmüş Önce çalılardan geçilecek Hiç yol bulamamış Çalılar hem çok sıkmış Hem de üstüne tırmanılmayacak kadar dikenliymiş Bakmış olacak gibi değil, çekmiş kılıcını ve yolunu açmak için çalıları kesmeye başlamış. Çalıları açan prens gördüklerine inanamamış. Her yer bir heykel gibi kıpırdamadan duran hayvanlar ve insanlarla doluymuş. Sarayın içinde dolaşmış, güneşte aydınlanan pencerelerde tek bir sinek bile vızıldamıyormuş. Hiç kimse kımıldamıyor, hiç kimse cevap vermiyormuş sorularına. Derken kapısı yarı açık bir kuleye varmış. İçeri girmiş. Kıvrıla kıvrıla yukarı doğru uzanan bir merdivenle karşılaşmış. Prens merdivenlerin bittiği yerde tepede altına benzer bir şeyin parladığını görmüş. Merdivenlere çıkmış ve kendini prensesin önünde bulmuş. Uyuyan güzel demiş fısıltılı bir sesle. Kızın güzelliğine dayanamamış. Eğilip daklarından öpmüş. Prens onu öper öpmez prenses gözlerini açmış. Onun uyanmasıyla birlikte sarayın mutfağında ocak tekrar yanmaya başlamış. Çalışma odasına kral elinden düşürdüğü kalemi almış ve kızının doğum günü davetiyesini yazmaya devam etmiş. Tavuklar yerdeki buğday tanelerini gagalamaya başlamış. Kulenin en üst katındaki odada prenses karşısında prensi görmüş. Yüzyıldan sonra ilk defa dudaklarında bir tebessüm belirmiş Benimle evlenir misin diye sormuş prens fısıltıyla Evet demiş prenses ve prensi öpmüş Kral bu güzel haberi alınca muazzam bir ziyafet hazırlatmış Prens ile prenses evlenmişler ve ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar zamanlar denizler ülkesinde suların altında denizlerin derinliklerinde bir ülke varmış. Bu ülkenin kralının da altı kızı varmış. Genç prenseslerin anneleri uzun yıllar önce ölmüş ve onları büyükanneleri büyütmüş. İçlerinde en güzelleri en küçükleriymiş. Küçük deniz kızının saçları altın lükleler halinde omuzlarına dökülüyormuş. O kadar narin ve güzelmiş ki ...gören bütün prensler... ...ona aşık olurlarmış. Bizim deniz kızları... ...büyükannelerin anlattığı yeryüzüyle ilgili... ...masalları çok seviyorlarmış. Daha önce yeryüzünü görmedikleri için... ...merakları da... ...günden güne artıyormuş. Büyükanneleri onlara... ...yeryüzünü anlatırken... ...bacak haklı şeyin üzerinde yürüyen... ...garip insanlardan bahsediyormuş. Ve bizim küçük deniz kızı... ...bu anlatılanları görmek istiyormuş. 15 yaşını beklemen gerekir demiş büyük annesi o zaman gidip görebilirsin en büyük deniz kızı yaşı geldiğinde yeryüzüne çıkmış ve gördüğü ilginç şeyleri kardeşlerine anlatmış yıllar geçmiş ve sonunda bizim küçük deniz kızının da yeryüzüne insanların dünyasına çıkabileceği gün gelmiş şimdiye kadar merak ettiği dünyayı artık kendi gözleriyle görebilecekmiş. Yüzeye doğru yüzerken güneş batıyormuş. Yakınlarda bir gemi demir atmış. Küçük deniz kızı suyun yüzüne çıktığında gemideki yakışıklı prensi görmüş. Prens kendisini birisinin gözlediğini de prensesin ondan gözlerini ayıramadığını da bilmiyormuş tabi. Birden hava kararmış. Gemi çıkan fırtınale sallanmaya başlamış. Çok geçmeden yelkenleri parçalanmış. Direği kırılmış. Gemiyi sulara dönmüş. O ana kadar prensi takip eden küçük deniz kızı onu kurtarmış ve kıyıya çıkarmış. Sabaha kadar onun uyanmasını beklemiş. Onu denizden takip edip durmuş. Sabah olduğunda prens hala yattığı yerde uyuyor. Deniz kızı da başucunda onu bekliyormuş. Az sonra birkaç kız koşarak gelmiş. Prens gözlerini açmış. Gelen kızlar sevinçle onu tutarak götürmüşler. O günden sonra bizim deniz kızının hayattaki tek gayesi prensini görmek olmuş. Artık dayanamıyormuş. Sonunda su cadısına gidip akıl almaya karar vermiş. Cadı onu görünce bir kahkaha atmış. Niçin geldiğini biliyorum deniz kızı demiş. İnsana dönüşüp karaya çıkmak istiyorsun. Böylece... ...prenste daha yakın olacağını düşünüyorsun. Ama bunun bir bedeli var. Tamam demiş kızı. İnsan olabilmek için bedeli neyse öderim. Sesini istiyorum demiş cadı. Şu şarkılar söyleyen güzel sesini. Bana sesini verirsen... ...ben de seni iki ayaklı güzel bir genç kıza çeviririm. Ama unutma... ...prenç seni bütün kalbiyle sevmeli ve evlenmeli. Yoksa bir deniz köpüğüne dönüşüp sonsuza dek yok olursun küçük deniz kızı düşünmemiş bir de çabuk demiş ben kararımı çoktan verdim zaten bunun üzerine su cadısı deniz kızına içmesi için büyülü bir ilaç vermiş küçük deniz kızı prensin karşısına dikildiği an prens bu hiç konuşmayan kızdan çok hoşlanmış ve tuz yapamayacağına karar vermiş küçük deniz kızı da Prensi her geçen gün daha çok sevmiş. Ama prens ona bir türlü evlenme teklif etmiyormuş. Prensin annesi ve babası kendini eş bulması için baskı yapıyorlarmış. Prens sonunda yakındaki bir ülkenin prensesiyle tanışmaya karar vermiş. Yanında bizim küçük deniz kızını da götürmüş. Zavallı kız çok acı çekiyormuş. Prens komşu ülkeye gidip prensesle karşılaşınca... ...aklı başından gitmiş... ...ve hemen evlenmek istemiş... ...düğünleri muhteşem olmuş... ...her yer çiçek, ipek... ...ve mücevherlerle kaplıymış... ...mutlu çifti görmeye gelen... ...herkes coşku içindeymiş... ...yalnızca... ...küçük deniz kızı sessizmiş... ...gözyaşları... ...sessizce süzülüyormuş yanaklarından... ...o gece... ...küçük deniz kızı... ...güvertede dikilmiş... ...karanlık sulara bakıyormuş... ...gün doğarken... Bir deniz köpüğü olup o sulara karışacakmış. Birden suların dibinden deniz kızının kardeşleri çıkmışlar Saçları kısa kısa kesilmiş Saçlarımızı su cadısına verdik Karşılığında da bu bıçağı aldık Eğer bu gece bu bıçağı prensesin kalbine saplarsan büyü bozulacak Sen de kurtulacaksın Küçük deniz kızı bıçağı almış Ama prense asla zarar veremeyeceğini biliyormuş Güneş doğduğunda kendini ağlayarak deniz altımız ve bir deniz köprüği olarak sonsuza kadar yaşarız. <Gülüyor> göre kuşların hükümdarı olan Simurg Anka bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Bütün kuşlar Simurg'a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürlermiş. Kuşlar dünyasında herhangi bir şey ters gidince Simurg'u beklerlermiş. Ne var ki Simurg ortada görünmeyince kuşkulanmışlar ve sonunda umudu kesmişler. Derken bir gün uzak bir ülkede, bir kuş sürüsü Simurg'un kanadından bir tüy bulmuş. Simurg'un var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplanmışlar ve hep birlikte Simurg'un huzuruna gidip yardım istemeye karar vermişler. Ancak Simurg'un yuvası etekleri bulutların üzerinde olan Kaf Dağı'nın tepesindeymiş. Oraya varmak için yedi dipsiz vadiyi aşmak gerekirmiş. Kuşlar hep birlikte Göğe doğru uçmaya başlamışlar. Aralarında yorulanlar ve düşenler olmuş. Önce gülü olan aşkını hatırlayıp bülbül geri dönmüş. Papağan o güzelim tüyleri yüzünden kafese kapatıldığı halde o da tüylerini bahane edip geri dönmüş. Kartal yükseklerdeki krallığını bırakamadığı için geri dönmüş. Baykuş balıkçıl kil bataklığını özlediği için geri dönmüş. Yedi vadi üzerinden uçtukça kuşların sayıları gittikçe azalmış. Altıncı vadi şaşkınlık, yedinci vadi yok oluş vadisiymiş. Kaf dağına vardıklarında geriye otuz kuş kalmış. Simurg'un yuvasını bulunca öğrenmişler ki simurg anka otuz kuş demekmiş. Yani aslında bu otuz kuşun her biri birer simurgmuş.